Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kasas suresinin son bölümündeyiz bildiğiniz gibi. Ee, i̇nşallah bu akşam tamamlayıp e, Allah nasip ederse haftaya da Ankebut suresinden bir bölüm okuyacağız. Böylece 5. E, cildi de şöyle bir gözden geçirmiş olacağız sizlerle beraber. E, kaldığımız... Ayet-i Kerime 83. Ayet yani son 6 ayet yanılmıyorsam evet 88 ayette bitiyor. E, önce şu e, geçen hafta okuduğumuz karun kısmını mealen bir okuyalım ki e, bir bütünlük sağlanabilsin. Çünkü e, hemen e, 83. Ayet-i de e, çok çarpıcı çok çarpıcı kelimesi de o kadar e, kulaklarımıza çarpıyor ki rahatsız ediyor bizi nasıl diyelim çok etkileyici, çok düşündürücü bir ifadeyle başlıyor ve oradaki o etkileyicilik tezattan doğuyor yani bir tezat sunuyor allah Teala bize. Cehennemlik bir grubu anlattıktan sonra cennetlik olan insanların niteliklerini anlatacak ama işte o tezadı yakalayabilmemiz için öncesindeki bölümü bilmemiz lazım. Geçen hafta dinlemiştiniz ama ben hızlıca mealini hiç olmazsa okumak istiyorum ilk defa katılacak arkadaşlar için. Şöyle diyor Elmalı Hamdi yazır. Hakikaten Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı bağ yetmiş idi. Yani bir taşkınlık içerisindeydi, gücünü kullanarak onlara haksızlık etmekteydi. Ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları cidden güçlü kuvvetli bir bölüye ağır geliyordu. O vakit kavmi ona şöyle demişti, güvenme çünkü Allah güvenenleri sevmez. Yani malına, zenginliğine güvenme. Burada olumsuz anlamda bir güven var. Ve Allah'ın sana bu vergisi içinde sen ahiret evini ara ve dünyadan nasibini unutma. Bu dünyadan nasibi de genelde e, muhakkak ben de yapmışımdır bu hatayı yüzeysel baktığımızda. Efendim evet ahirete yönel ama dünyadan da yani kısmetlerini ihmal etme hani maddi e, ve dünyevi olanları. Onlardan da yararlan şeklinde anlamak mümkün. Fakat tefsirde gördük biliyorsunuz. Neydi dünyadaki nasibimiz? Bize ahirette cenneti kazandıracak fırsatları kaçırmamak. Onları iyi değerlendirmekti. Ee, dünyadan nasibini unutma da Allah'ın sana ihsan ettiği gibi ihsan et. Yani burada vermenin bir nasip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve yeryüzünde fesat arama. Çünkü Allah müfsitleri sevmez. Ben ona sırf bendeki bir ilim sayesinde nail oldum dedi. Yani neden vereyim ki? bana Allah verdi hani Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan ettince insanlar ona ben kendim kazandım ben kendi bilgimle kendi gücümle bunu kazandım dedi. Allah'ın ondan evvel okuruğun içinden kuvvetçe yani geçmiş asırlarda kuvvetçe ondan daha şiddetli ve cemiyetçe daha kesretli nice kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Mücrimler günahlarından sual de olunmaz. Yani o kadar açıktır ki suçları hani kendilerine sormaya bile hacet yoktur anlamında derken zihneti içinde kavmine karşı huruc etti. bir e, Muhtemelen bir tören sırasında anlatmıştık bunları. Dünya hayatını arzu edenler ah dediler ne olurdu şu Karun'a verilen gibi bizim de olsa o cidden büyük bir bahtiyar yani bugün sosyal medyanın Karun'un zenginliğini sergilediği, ihtişamını, gücünü, kudretini sergilediği, e, kim bilir işte gene de sayılabilecek küçük bir topluluğa kıyasla nasıl bütün dünyaya e, efendim içinde bulunduğumuz nimetleri, gücü, efendim, e, kimisi aklını yani eğer amaç sergilemekse sergilediğimiz şey arkadaşlar son derece ahlaki ve dini içerikli, son derece insani içerikli bile olsa Amaç sergilemekse gerçekten tehlikeli, gerçekten korkunç bir yere doğru gidiyor demektir. Hani ben e, dijital dünyayı değerlendirecek bir uzmanlığa sahip değilim ama adımımızı her attığımızda hakikaten İsra suresindeki ayet-i kerimeyi okuyarak رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ diyerek girip çıkacağımız bir yer yani. Ya Rabbi! bana sıdk, sıdkla girmeyi gireceğim bu yere sıdkla girmeyi ve oradan çıkarken de sıdkla sıdk yani sadakat, doğruluk, dürüstlük olması gereken olması gerektiği gibi e, senin katında doğrulardan sayılacak, doğru, doğru kullanan bir insan olarak girmeyi ve çıkmayı nasip et bir yer yani. E, ayakların kaydığı bir yer. Onun için dikkatli olmak lazım. Efendim e, yani imrendiler ona insanlar ah bizim de keşke böyle olsa ne kadar mutlu ne mutlu ona işte cidden büyük bir bahtiyar dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size dediler. Allah'ın sevabı iman edip sağ, e, salah ile çalışan kimseler için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşturulur. Bu e, arkadaşlar sabırla. Ahlak ilişkisini, sabırla ibadet ve kulluk ilişkisini, sabırla taat ilişkisini, sabırla takva ilişkisini, sabırla e, sebat zaten hep bir arada zikrediliyor. Sebat ilişkisini, karakterimizin ilişkisini ne kadar anlatsak azdır. Bizim irade dediğimiz şey bugün işte ne bileyim e, başka yeni kelimelerle ifade ettiğimiz, Kişilik özelliklerinden, olumlu kişilik özelliklerinden pek çoğunun temelinde, belki de tamamının temelinde sabır özelliği bulunmaktadır. Çünkü arkadaşlar sabır zillete katlanmak değildir. Sabır doğru olanı yaparken başımıza gelebilecek gelmesi muhtemel şeylere Bunlar nefsimizden de kaynaklanabilir çevremizden de kaynaklanabilir bunlara direnmek bu başımıza gelenler sebebiyle ya da işte nefsimizin bize kurduğu ya da şeytanın davetleri sebebiyle ayaklarımızın kaymaması sabit olması müstakim üzere sabit olması demek derken biz onu hem de sarayıyla yere geçiri verdik. O vakit Allah'a karşı yardımına gelecek taraftarları da olmadı. Kendini kurtaracaklardan da değildi. Dün onun mevkiini temenni edenler de bu sabah şöyle diyorlardı. Vay be! Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine seriyor ve kısıyor. Eğer Allah bize lütfetmeseydi bizi de batırmıştı. Ay demek ki hakikat bu. Kafirler felah bulmayacak. İşte geçen hafta okuduğumuz yer burasıydı arkadaşlar. Şimdi bakın bu kısaca hatırladığımız, hatırladığımız Karun örneğinden sonra hemen arkasından Rabbimiz efendim 83. ayet-i kerimede ne diyor? Tilke darul ahiratu şu ahiret yurdu var ya diyor. Nec aluha lilladine la yuridu ne uluben fil ardı ve la fesada. Biz onu öyle kimselere veririz ki, öyle kimselere veririz ki. Yani ahiret yurdunu e, Elm Allahım diyorlar parantez içinde son yurt olarak belirlemiş. İşte e, son gülen iyi güler. İşin sonuna bakalım falan ifadeleri vardır biliyorsunuz. Biz onları da hep dünyayla sınırlı düşünürüz. E, hatta bir aralar televizyonlarda işte bazı diziler vardı böyle. insanlar dünyada yaptıkları işlerin sonuçlarını mutlaka dünyada görüyorlardı. Neredeyse reenkarnasyona kadar boracaktı e, efendim. E, ben e, o zaman da çok rahatsız olmuştum doğrusu o yaklaşımdan. Çünkü her zaman yaptıklarımızın karşılığını biz dünyada görmeyebiliriz. Ve hedefimiz zaten dünyada görmek değildir. Yani bana birisi kötülük yapacak ben onu izleyeceğim böyle mutlaka dünyada onun başına bir şey gelecek. Yani bu, bu böyle bir hedefimiz yok bizim. Ee, arkadaşlar bir de işin şu boyutu var ona da temas edeyim sonra geçeyim nealiye ve tefsire. Eğer ahirete inancımız, yani bunu artık başkaları adına düşünmeyi ve konuşmayı bir tarafa bırakalım, kendi adımıza konuşalım ve üzerinde düşünelim, kendimiz için üzerinde duralım. Ahirete inancımız dünyada ahiretin gerçekliğini çok uzak bir ihtimal olarak görecek şekilde, ihtimal demeyelim de çok uzak, çok uzak bir gelecek şeklinde görüyorsak, ve bugün attığımız adımları belirleyici bir etkisi yoksa ahiret inancımızın arkadaşlar dini dünyada yaşamanız imkansızlaşır. Çok zayıflar dini hayatımız. Tekrar edeyim söylediğimi. Yani ahiret bizim için böyle günde sık sık aklımıza gelen çok yakın hemen varacağımız bir yer gibi değil de çok uzak. Evet inanıyoruz ama çok uzak. Geliyorsa, hiç aklımıza gelmiyorsa, tercihlerimizi yaparken, adımlarımızı atarken, ahireti böyle ahiretin bir etkinliği yoksa, şu anda işte bana nasıl davranıldığı, benim nasıl karşılandığım, işte benim prestijim, benim e, haleti ruhiyem, benim duygularım, mesela bir de bu var şimdi, e, duygularımız, e, bütün her şeyi belirliyor. Yani duygularımıza göre yaşıyoruz, mesela ilkelerimize göre değil çoğumuz efendim böyle oluyorsa o zaman inanın dini yaşamanın dünyada neredeyse imkansız olduğunu bilin yani bütünüyle hani bir kemal anlamında söylüyorum bunu da olumsuz bir e, halet ruhiyeye kapılalım diye söylemiyorum sadece ahiret inancımızı çok kuvvetlendirelim ve onu günlük dile serpiştirelim yani ve ahireti böyle çok çok uzak görmeyi bir tarafa bırakırsak eğer ondan o zihniyetten kurtulabilirsek göreceksiniz çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar hiç insanların kınamaları, sözleri nefsiniz başta başta nefsiniz yani ee, çok kolay onlarla baş edebileceksiniz eğer ahiret inancı böyle uzak bir mum ışığı gibi titrek bir mum ışığı gibi yani var evet görüyorsunuz ve biliyorsunuz ama hani çok uzak yani hayatınızı etkilemiyor şu anı etkilemiyor ise e, gerçekten din, dini nasıl yaşayacaksınız ki yani kazandığınızdan nasıl vereceksiniz işte nefsinizin isteklerinden nasıl vazgeçeceksiniz toplumun baskılarına her devirde çok çeşitli yollar izler. İşte o size sunulan hayatlara nasıl hayır diyebileceksiniz. Ahiretin çok kuvvetli bir inanç şeklinde ve çok sık hatırlanan bir ve bize her şeyden yakın olan. Yani bunu karamsar bir düşünce olarak kabul etmeyin arkadaşlar. İnsan hayatında son derece yapıcı tesirleri olan büyük bir aktivite gücü vardır ahiret inancında. Yani ben ahireti kendime her şeyden daha yakın buluyorsam düşünün yani ahlakım nasıl olur, insanlarla ilişkilerim nasıl olur, dünyaya bakışım nasıl olur. Mesela bugün benim son günüm olabilir diye düşünüyorsam ben bugünü nasıl yaşarım yani bir Müslüman olarak? Nasıl yaşarım? Helalleşmelerime, işte insanları kırmamaya, ne bileyim dolu dolu yaşamaya bana sorarsanız Ölüm ve ahiret düşüncesi kadar hayatın kalitesini artıran çok çok az şey vardır. Acizane kanaatim. İşte e, biz onu, bu ahiret yurdunu, bu son yurdu, öyle kimselere veririz ki, yani kimin olacak, sonuç kimin olacak arkadaşlar, sonunda kim kazanacak onu söylüyor. Onlar yeryüzünde ne bir kibir ne de bir fesat istemezler. La yuridune oluvven. Fil ardı ve la fesada. Şimdi kibir diye çevirmiş Elmallah Hamdi yazır. Ee, evet o da bir çeviridir. Ama ulum aladan geliyor arkadaşlar. Üstünlük demek. Yani tabii onun nihai noktası kibir. Yani üstün olma, öne geçme, hükmetme ve ezme, başkalarını ezme gibi bir hedefleri asla olmayan kişilere biz ahiret yurdunu vereceğiz diyor. Yoksa bu hani hayırlarda yarışma anlamında değil. Anlaşılmıştır inşallah yani. O yüzden kibir yakışıyor. Hani elmanın çevirisi buraya yakışıyor. Olumsuz bir üstünlük. Böyle başkalarını hor gören bir üstünlük. Gütmeyenlere biz ahireti vereceğiz diyor ve fesat istemeyen. Fesat ne arkadaşlar? Bozgunculuk demek. Düzen bozmak, huzur bozmak, bozgunculuk, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak. E, bu fesat o kadar kuşu, genelde ahlaki anlaşılır. Ama sadece ahlaki değildir bana sorarsanız. Ekonomik fesat var, siyasi fesat var, dijital fesat var. Arkadaşlar işte laf taşımaktan tutunda iftiralar, kampanyalar düzenlemek, efendim kendimize göre çarpıtmak, manipüle etmek, zihinleri manipüle etmek. Mesela işte tanıtım boyutunu geçip manipülasyon boyutuna varan bütün reklamlar mesela fesattır. İşte insanların Öyle bir düzen öyle bir sistem kuruyorsunuz ki daha diyelim yeteneksiz daha vasıfsız yani daha ortalama hani ben kendimi koyduğum grubu söylüyorum. Daha ortalama grubun elinde ne varsa almaya yönelik yani ona öyle hedefler ona yani o kadar ilginç ki mesela ben gözlemimi söyleyeyim yani diyelim bir araba fabrikasında çalışıyorsunuz çok lüks bir araba markası. Efendim işçisiniz yani orada ama hedefiniz o arabadan almak. Bunun çok örnekleri var dünyada. Ben kendi gözlerimle gördüğüm için söylüyorum. Yani o araba o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Zaten size 3 kuruş veriyor. O 3 kuruşu da alıyor bakın. Çünkü size onu hedef olarak benimsetti. Hedef olarak onu benimsediniz ve siz birikiminizi oraya yatırabiliyorsunuz veyahut da işte e, insani kültürel harcamalarınızdan kısıyorsunuz. İşte ne bileyim yani kitap almıyorsunuz, bir eğitime katılmıyorsunuz, seyahat etmiyorsunuz, dünyayı gezmiyorsunuz, e, efendim e, başka e, sanatsal faaliyetlere katılmıyorsunuz, iştirak etmiyorsunuz. O arabadan almak için veya o evden almak için veya işte o eşyadan, o çantadan, o telefondan, almak için. Kim yaptırıyor bunu size? Aslında hani görünüşte baktığınız zaman da tam bir hürriyet var. Yani üzerinizde bir baskı baskı yok aslında. Yani yasal olarak böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama onu öyle bir manipülasyonla sizi oraya yönlendiriyor ki hani oradan kazandığınızı da gene ona geri teslim ediyorsunuz. İşte bu ve bunun gibi pek çok fesat Çeşidi var arkadaşlar yeryüzünde. İnsanların çalışsalar bile karınlarını doyuramayacakları, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacakları bir sistem kurmuşsanız bu sistem de bir fesat örneğidir. İşte insanların e, huzurlarını bozuyorsanız, insanların değerlerini istismar ediyorsanız, insanları parçalıyorsanız, yalnız bırakıyorsanız toplum karşısında. Mesela bireyselliğin vardığı şu andaki nokta Arkadaşlar toplum e, bireyi ait olduğu ve içerisinde huzur bulduğu, dayanışma içerisinde olduğu referans gruplarından tamamen kopararak bütün bu manipülasyonlar karşısında tek başına bırakmak demek. Dolayısıyla işte mesela değerlerine saldırıyorsunuz, değerlerini değiştiriyorsunuz, e, istediğiniz gibi ve o değişen değerlerde İnsan değerlerini değiştiremez mi? İşte kim iyi anlatıyorsa onun değerlerine inanalım diyeceksiniz. Burada sizin imkanlarınızın kimin cebine doğru gittiğine de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani siz işte e, detaylara girmeyin. Bir aile içerisinde temel ihtiyaçlarınızın çoğun bir yapı içerisinde yani bir sosyal yapı içerisinde pek çok temel ihtiyacınızı hem psikolojik olarak hem e, biyolojik olarak pek çok temel ihtiyacınızı karşılayabiliyorken sizi öyle bir yalnız bırakıyor ki işte o ihtiyaçların hepsini satın almak durumunda kalıyorsunuz. Onları satın alabilmek için de efendim onlara yani gece gündüz neredeyse gününüzün dörtte üçünü veya üçte ikisini onlar için çalışarak geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Lütfen bu sistemi görmenizi tavsiye ediyorum. Çember diye bir roman var yazın güzel olur okuyabilirsiniz. İşte kim yeryüzünde diğer, diğer insanlara üstünlük taslamayı, öne geçmeyi, onları ezmeyi e, düşünmüyorsa ve yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, bozgunculuk çıkarmıyorsa işte bu ahiret yurdu tilke darul ahira varılacak son yurt onların olacak. E, ve vel akıbetu bilmuttakîn böyle bitiyor. Akıbet muttakilerindir diye bitiyor ayet-i Elmalullah Hamdi Yazır tefsirinde şöyle söylüyor. Uluv'den murat yani e, onlar la yuridune fil ardı ol, ey, la yuriduna uluv'a fil ardı ve la fesada. Onlar yeryüzünde ne uluv ne de fesat istemezler demiştir Rabbimiz. Uluv'den murat uyulanmak. İmana tenezzül etmemek. Sanki bugün yazmış değil mi arkadaşlar? Kibirlenmek. Kafa tutmak, fesat Herhangi bir şeyi ve envali, herhangi, fesat neymiş, Her, e, uluvü anlattı, fesada geçti. Noktalama işaretleri berbat maalesef bu baskıda. Fesat, herhangi bir şeyi ve envali, enval mallar demek, intifa olunabilecek halden çıkarmak, kendisinden faydalanılacak halden çıkarmak demek. Yani bitkileri bozuyorsun, ekinleri bozuyorsun, işte genleriyle oynuyorsun, e, kadın erkek birbirinden faydalanamıyor, oradaki hayat tarzını bozuyorsun, işte çocuk anne babasından faydalanamıyor. Anne baba buradaki faydalanmayı yani olumsuz anlamda düşünmeyin. Yani parçalıyorsun, parçalıyorsun, düzeni bozuyorsun. Ve bahusus Rabbine isyan ile kendi nefsini heder etmek Ve özellikle de asıl fesat Rabbine isyan ederek kendini heder etmek. Ben bunu acizane şöyle basit bir şekilde şöyle anlatıyordum. Yeryüzünde arkadaşlar yapabileceğimiz en büyük israf kendimizi israf etmektir. Ee, i̇sraf biliyorsunuz bir değer taşıyan bir şeyi bu vakit olabilir, mal olabilir, işte insanın kendisi olabilir. Değer taşıyan bir şeyi hiçbir amaç yutmeden harcamak, ziyan etmek demek. O yani anlamlı bir amaç olmaksızın ziyan etmek demek. İnsanın kendisini ziyan etmesi nedir peki? Arkadaşlar acizane kanaatim. Ee, şöyle düşünün bunu kibir anlamında değil kendi değerinizi, öneminizi fark etmeniz anlamında söylüyorum hepimiz yeryüzünde tek nüshanız yani bizden bir tane daha yok, siz de öyle hepimiz öyleyiz ve e, sebepsiz de olamaz değil mi bizim buradaki varlığımız çünkü e, büyük ilim sahibi büyük hikmet sahibi her yaptığı işe Hikmetle yapan bir yaratıcı bizi bu zamanda bu bu mekanda ve bu kapasiteyle bu şartlarda var ettiğine göre bizim mutlaka burada icra edeceğimiz anlamlı bir şey var yani. İşte onu bulmak hayatın kişinin kendisinin yaşamının anlamını bulması demek. Ma khuliqa demiyor ona. Eskiler yani niçin yaratıldığını bulmak. Sen niçin yaratıldın? Genel olarak bir insan niçin yaratıldı var. O ayrı bir şey. Bu insan cinsi içerisinde peki sen nasıl bir yer işgal ediyorsun? İşte onu bulamadan veya bulsa bile gerçekleştiremeden sırf böyle gününü gün etmek için yaşayarak hayatı bitirmek insanın kendisini israf etmesi demektir. Yani anlamsız bir hayat yaşaması demektir. Yani yeryüzünde hakka karşı kibru ihtiras ile Firavun gibi ululanmak İstibdat yapmak da istemezler o cennetlik olanlar. Karun gibi bağluyu isyan ile sınırları aşarak isyan ederek fesat da arzu etmezler cennetlikler. Yani uluvdan, kibirden, ululanmaktan, böyle üstünlük taslamaktan, ezmekten uzak dururlar ve her türlü fesattan, bozgunculuktan, bir şeyi anlamsız yere tüketmekten de uzak dururlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan mervi'dir ki iş bu tilke darul ahiretu ayeti valilerden vesaire kudreti bulunan insanlardan adlü tevazu sahibi olanlar hakkında nazil oldu dermiş Hazreti Ali. Yani yöneticiler tabakasından yöneticiler tabakasından adalet ve tevazu sahibi olanlar hakkında bu ayet nazil oldu. Şimdi tekrar okuyalım. Yani Allah Teala onlara yeryüzünde üstün bir mevki verdi. Allah Teala onlara yeryüzünde bir ayrıcalık verdi. Bir yere getirdi onları. Ama onlar geldikleri bu yerle insanları ezmiyorlar. Efendim üstünlük taslamıyorlar. Tevazu içindeler ve fesat çıkarmıyorlar. Bozgunculuk yani işleri olması gerektiği gibi adaletle, hikmetle yapıyorlar. İşte ahiret onların olacak. Hazreti Ali bu ayetten kastedilenin o olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar e, izniniz olursa e, dehşete düştüğüm bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ya ben e, artık yaşım gereği yavaş yavaş toplum dışında kaldığım için gidişatı göremiyorum ve o yüzden de böyle toplumun e, ruhunu yansıtan bir şeyle karşılaştığımda büyük bir dehşete kapılıyorum. Veyahut da toplum o kadar korkunç bir yere doğru gidiyor ki hani e, soğuk suya atılıp yavaş yavaş pişirilen kurbağa gibi biz de yani e, kaynayıp e, pişirildiğimizi fark edemiyoruz. Böyle bazı e, olağanüstü şeyler kulağımıza gelmedikçe. Yani büyük bir hadise falan anlatmayacağım. Şunu söyleyeceğim. E, hafta sonunda bir gençle konuşuyordum. Konuşma işte arkadaşları nasıl işte falan işte dindarlık, gençler dine nasıl bakıyor, inanca nasıl bakıyor buralara geldi. Lise çağında bir genç kız. Dedim ki gençlerin de böyle dindar insanları ahlaklı görmeye ihtiyaçları var. Yani çok böyle ahlaklı, iyi yetişmiş, efendim insanlarla ilişkilerinde çok adil, nazik hani örnekler görmesi, görmesi gerekiyor dedim ben. Dedi ki yok hocam, onun bir anlamı yok onlar için dedi. Nasıl yani? Ee, mesela dedi bizim e, sınıfta böyle işte ahlaklı, dürüst, çalışkan, işte paylaşımcı, böyle ödevlerini paylaşan, notlarını paylaşan e, insanları, e, diğerleri... Hor görüyorlar, onu ezik görüyorlar dedi. Ve onu öyle biriyle arkadaşlık yapmak istemiyorlar dedi. Yapmıyorlar daha doğrusu. Kimler popüler? Böyle işte e, saydı ama ben her şeyi söylemeyeyim. Kötünün e, örnek olarak bile söylenmesi doğru olmuyor. İşte ne kadar işte bencil, böyle e, narsist, ondan sonra bazı ahlaki ilkeleri olmayan, işte karşı cinsle ilişkilerinde falan, sınırları olmayan sınır kendine sınır koymayan her şeyi yapabilen gözü kara efendim insanlar çok daha popüler onlar cool, ahlaklı olanlar ezik olarak görülüyor dedi şimdi arkadaşlar bu beni neden dehşete düşürdü yani e, gençler içinde veya işte <gülüyor> bizim içimizde de eee Güzel ahlak örneklerinin her zaman istediğimiz kadar çok olmadığını, insanların iş yapma biçimlerinin, ilişki biçimlerinin çok ahlaki zaaflar içerdiğini ve işte e, cool olmanın, popüler olmanın, böyle sevilen, böyle peşinden gidilen biri olmanın e, her zaman ahlakla alakalı olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü ben onu şöyle ifade ediyordum, eğlenceli olmanız gerekiyor. Ahlaklı olmanız yetmiyor insanların sizin peşinden gitmesi için. Veyahut da sizi peşinizden gitmeyi bırakın bir tarafa. Öyle bir iddiamız yok da yani sevilen, böyle hep aranan, her yere davet edilen biri olmanız için eğlenceli biri olmanız gerekiyor. Ee, böyle çok ahlaklı, çok mazbut, çok dürüst, çalışkan falan bunlara hani değer veriliyor ama çok da aranmıyor diye düşünüyordum ben. Bu örnekle değer de verilmediğini görmüş oldum. Oradan dehşet. Yani siz mesela ahlaklı biriyle kanka olmak size sıkıcı gelebilir. Ama gene de içinizde ahlaklı olana hayranlık vardır. Bu iyi bir şeydir. Yani siz nispeten daha böyle haz eksenli, daha eğlence eksenli bir e, ilişkilere yönelmiş olabilirsiniz. Fakat iç dünyanızda saygı duyduğunuz kişi ee, tip, ahlaklı tiptir. O zaman bu güzel bir şeydir. Yani bu toplum için hala bazı değerlerimizin ölmediğini gösteriyor. Burada ise arkadaşlar ahlaklı tip değer verilen tip değil artık. Hor görülen tip. Bu çok korkunç bir şey. Değerlerimizin tepetaklak olduğunu gösteriyor davranışlarımızdan sonra. Yani benim e Tanıdığım dünyada davranışlar bozuktu ama zihindeki değer yargıları yine iyiydi. Şimdi öğrenmiş oldum ki zihindeki değer yargıları da değişmiş arkadaşlar. Ve artık ahlaklı olmanız öyle çok da sizi içten içe de olsa bir hayranlık beslenilen bir şey değilmiş. Bu gelecek için benim... Ee, çok genelde yani aptallık derecesinde iyimser bir insanımdır her şeyi hayra yormaya çalışan bir insanımdır ama çok kararttı içimi yani çok ilk defa gelecekten ürktüm yani ee, ne bileyim torunlarım adına çok ürktüm yani yeni büyüyecek olan çocuklar adına nasıl e, bu gençlerin içine mesela siz, siz Çocuğunuzu ahlaklı yetiştirdiğinizde bunu kavramıştım, bunu görmüştüm ben bir önceki nesilde Y kuşağı sırasında. Yani siz Y kuşağı içinde birini, işte o kuşakları da çok anlamlı bulmuyorum da çok geçirgen şeyler bunlar. Şöyle diyelim, yani bugün artık yeni anne baba olmuş mesela işte 30'lu yaşlardaki çocukları biz yetiştirdik. Onları yetiştirirken ahlaklı yetiştirmenin onları toplumda zayıf bıraktığını fark etmiştim sonradan. Ama e, yani toplumdaki bu kıran kırana mücadelede zayıf kalıyorlar. Çünkü prensipleri var, onun dışına çıkmak istemiyorlar. Ama yine de saygı görüyorlar, hürmet görüyorlar. Çünkü ahlak bir değerdi o kuşakta. Şimdiki kuşakta ise değer olmaktan çıkmış arkadaşlar. Bu çok tehlikeli, çok tehlikeli bir şey. Hedef olmaktan çıkmış. Kıymet olmaktan çıkmış. İşte burada olduğu gibi oluv yani azgınlık, sınırsızlık, lüks, gösteriş, narsistlik, cinsellik, ahlaksızlık norm haline gelmiş. Buna hayran olun, olunuyor. Bu çok çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Allah ee, Karun gibi bir belaya çarpılmamızdan bizleri korusun. Hatemi Ta'in oğlu Adi huzuru peygamberiye geldiği zaman Kendisine bir minder konulmuştu. Peygamberimizin yanına geldi ziyarete. Onun evveliyatı var da başka zaman anlatırız artık bu bölümü bu akşam bitirelim. O yere oturdu. Aleyhisselatu vesselam da ben şehadet ederim ki sen arzda ne uluv ne fesat arzu etmiyorsun buyurdu. Bunun üzerine derhal Müslüman oldu radıyallahu anh. Yani hikaye şöyledir. Hatem-i tayi, Peygamberimizi ziyarete geliyor. Evveliyatı da var başka sefer anlatırım. E, fakat müşrik e, meşhur e, affedersiniz Hatem-i oğlu Adi bin Hatem. Hatem-i çok meşhur cahiliye döneminde cömertliğiyle ve asaletiyle meşhur birisi. Onun oğlu Peygamber Efendimiz'i ziyarete geliyor. O da çok eğitimli birisi. Kız kardeşi Müslüman olmuş. Onun daveti üzerine Peygamberimizle görüşmeye geliyor. Ve şimdi işte birkaç ee, gördüğü şeyden peygamber efendimizin bakın ne diyor sen ben şehadet ederim ki sen arzda ne uluv Nefesat arzu etmiyorsun çünkü Peygamberimizin hane isadetine saadetine giriyor bir tane minder var Peygamberimiz misafirini oturtuyor kendisi de ilk karşısında oturuyor ee, o evi öyle görünce ilk önce Medine'ye giriyor bir saray arıyor falan ee, efendim bunları göremeyince Peygamber Efendimiz'e diyor ki ben şehadet ederim ki sen dünya krallarından biri değilsin diyor. Sen bir peygambersin ancak bir peygamber böyle bir mevkiye geldiği halde böyle yaşayabilir diyor ve derhal Müslüman oluyor. Tabiinden Fudayl bu ayeti okur okur burada bütün amal gitti dermiş. Yani bütün amellerimiz mi artık amal mi yoksa bu amal emeller bütün hayallerimiz burada suya düştü mü diyor. Ömer bin Abdülaziz de vefatına kadar bu ayeti tekrar tekrar okurdururmuş. Yani bunu arkadaşlar herhangi bir şekilde insanlardan farklı bir meziyeti olan herkesin bu ayeti adeta bir virt gibi kendisine sık sık hatırlatması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor ki sen insanlardan şu yönünle üstün kılındın. ...sana bir farklılık verildi, bu zenginlik olabilir, zeka olabilir, makam mevkiyi olabilir, güzellik olabilir... ...yani her neyse akıl olabilir işte dediğim gibi, ilim olabilir, statü olabilir, her neyse asalet olabilir... ...sana bir kuvvet verildi, bir üstünlük verildi... ...kim ki kendisine verilen bu üstünlükle insanlara üstünlük taslamaz, onları ezmez onları hor görmezse ve bozgunculuk için kullanmazsa bu kendisine verilen imkanı işte ahiret, akıbet onların olacak. Vel akibetu il mutteqin ve o güzel akibet akıbet, cennet, korunanlar yani muttakiler içindir. Biliyorsunuz takva korunmak demektir. Neyden korunuyor muttakiler arkadaşlar? Allah'ın azabından daha o azap gelmeden önlemlerini alarak korunanlar demek. Bu cümle tekrardan ibaret olmamak için ayrıca bir faideyi müfit olduğunda şüphe yoktur. Yani zaten yukarıda akıbetin onları, kimler için olduğunu söyledi. Tekrar niye burada söylüyor? Burada ayrıca bir faydalı bir anlam, bir anlam var. Burada farklı bir anlam var. Bunda şüphe yoktur. Kendileri Firavun ve Karun gibi olmak arzu etmemekle beraber... Firavun ve Karun gibilerin zuhuruna meydan vermemek için sakınıp korunan mutlakiler demek olur. Bu da önemli arkadaşlar. Bazılarımızın kendimizi biraz cepheye sürerek Firavun ve Karunların öne geçmesini engellemesi gerekiyor. Ama tabii kendini cepheye sürdüğünde ateş hattında yaşamış oluyor ve nefsini, kendini çok tehlikeye atmış oluyor. Biz arkadakilerinde onlara çok dua ederek, çok destek olarak onları efendim Allah'a sığındırarak sürekli Allah'a emanet ederek, işte gerektiğinde hatırlatarak onlara yardım ederek desteklememiz gerekiyor. Biraz sonra ve la tekunenne lil müşrikin ve la tekunenne zahirallil kafirin kavilleri de bunu tavzih eder açıklar. Sakın kafirlere destek olmayın, sakın müşriklere destek olmayın, arka çıkmayın ifadeleri de bunu destekler. İyi ama 83. ayette ahirette ne var? Ne ile karşılaşacağız biz bu ahirette? 84. ayet men caed bil haseneti. Ahirette şimdi ne ile karşılaşacağımızı bize anlatıyor. Her kim hasene ile gelirse yani güzel işler yapmış olarak gelirse saat bitti zannettim bir anda <gülüyor> o takva ile akıbet huzuru hakka varırsa felehu hayrum minha o vakit ona ondan daha hayırlısı daha güzeli var. Hüsna ve ziyade. Biliyorsunuz bu rahat suresinde geçmişti. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ ve ziyade. Güzel davrananlara ondan daha güzeli ve bir de ziyade bir de fazlalık var demişti. وَمَنْ جَاءَ eti, Her kim de seyyiye ile gelirse, bir hata, bir günahla gelirse, فَلَا يُجْزَا Felây yücellediğine Amilü <gülüyor> Seyyiati illa makanun Artık o kötülükleri yapanlar sadece yaptıklarıyla cezalandırılırlar. Yani siz bir iyilikle giderseniz ona çok daha fazla bir karşılık verilecek. Öbür tarafta bir kötülükle giderseniz Allah'ın huzuruna sadece yaptığın kötülük kadarıyla cezalandırılacaksın. Kötülüğün cezası onun gibi bir kötülük olur, güzellik olmaz. Tabii çok arzu ediyoruz değil mi işte? Affedilelim, kötülüklerimiz örtülsün. Efendim Cenab-ı Hak sanki yapmamışız gibi onları iyiliklere e, efendim, tebdil etsin, kötülüklerimizi iyiliklere tebdil etsin. E, ama bunun için de bir gerekçe hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de tutulacak bir tarafımızın olması gerekiyor. Yoksa bu e, Allah Teala'nın adaletine hakkaniyetine Efendim e, aykırı Onun için bizim e, ona affımız için sebepler hazırlamamız gerekiyor benim ayet bu afla ilgili ayet ve hadislerden anladığım budur arkadaşlar bir yeriniz bir yanınız olması gerekiyor. Bunun için ben bunu bana soranlara tabii bu böyle umuma tavsiye edilecek işte şunu yapın affedilirsiniz. Böyle bir formül yok. Herkese göre değişebilir. Bana soranlara arkadaşlar size en kolay gelenden başlayın diyorum. En kolay gelen kimine cömertlik kolay gelir. Kimine bedeni hizmet kolay gelir. Kimine ibadetler mesela namaz filan oruç onlar çok kolay gelir. Kimine başka şeyler yani kendinize size en kolay ne geliyorsa oradan başlayın. Bir de şunu bilelim ki arkadaşlar her ne yapıyorsak yapalım. Küçüklüğü büyüklüğü önemli değil. Hangi niyetle yaptığımız önemli. Hangi niyetle niçin yapıyoruz? Onun için sürekli kendimize, kendimize bu soruyu sormamız lazım. Ben bunu niçin yapıyorum? Ben şimdi burada bu, bu dersi niçin yapıyorum? Bakın bunun bana bir getirisi yok yani. Niçin yapıyorum? Bunu kendime sormam lazım. Getirisi tabii ki var yani. İllaki bir sevap vardır. Bir de efendim Elmalı'yı tekrar okumuş oluyorum. Efendim şey emeklilik sendromu yaşamamış oluyorum. <gülüyor> yani böyle birdenbire atıl işe yaramaz olmamış oluyorum. Yani illaki dünyevi, uhrevi pek çok getirileri var. Onları görebilmek. Ve o getirileri de yani mesela... Aman işte emeklilikte psikolojik bunalıma girmeyeyim. Onun için ben böyle Instagram'dan ders yapayım diye yaparsam alacağım karşılık arkadaşlar sadece emeklilik sendromu yaşamamak olur. Bunalım yaşamamak olur. Bir tek o, o karşılığı almış olurum. Dolayısıyla siz bir mağazaya girdiniz. Ben bunu hep bu örnekle açıklıyorum. Bir mağazaya girdiniz faraza. İşte büyük bir alışveriş yapıyorsunuz. 50 bin liralık diyelim alışveriş yaptınız. Efendim size mağazadan çıkarken 500 liralık bir hediye, bir tişört hediye ediyorlar. Paraza. Eşantiyon denir ona. İşte bir, bu da bizim size hediyemiz olsun diyorlar. Siz bütün o aldıklarınızı bırakıp 50 bin liralık şeyi, o 500 liralık tişörtü alıp ay bu ne kadar güzelmiş deyip onunla mı çıkıyorsunuz mağazadan? İşte yaptığımız... Bütün amellerin, dünyevi uhrevi ayırmıyorum bakın, yaptığımız bütün amelleri eğer biz pür Allah rızası için yaparsak onun dünyevi sonuçları da var, onlar eşantiyondur arkadaşlar. O eşantiyon Allah'ın bize ikramıdır, hediyesidir, hedefimiz değildir yani. Hedefimiz o değildir. Aman aman kendimize sürekli bu tasihi hep yapmamız lazım, tasihi niyet deniyor buna, son derece önemsiyorum arkadaşlar. Sonra 85. ayet innelllediği farada Kur'an her halde her halde eski Osmanlıca metinlerde her halükarda demektir. Bugünkü Türkçe'de herhalde galiba demektir. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Her halükarda yani her durumda demek. Her halde sana bu Kur'anı farz kılan yani bu Kur'an ile ameli farz kılan zatı ecel yani Cenab-ı Hak Leradu ke ilameat elbette seni bir meade kadar geri getirecektir. Bir sözleşilen bir yere seni getirecektir elbette. Bu ayet Mekkeden hicret sırasında cübbe'de nazil olduğuna göre, bakın sebebin nüzülü veya işte nüzül ortamını bilmek ne kadar anlamı etkiliyor. Mekkeden hicret sırasında cübbe'de nazil olduğuna göre mead Mert, redden murat Mekke'ye iadedir. Yani ahirete irtihal etmeden evvel seni bu çıktığın mahalle geri getirecek Mekke'yi fethedecektir. Yani Cenab-ı Hak Peygamber'e bir teselli e, mahiyetinde bir vaat da bulunmuş oluyor Rabbimiz burada. Çünkü biliyorsunuz Efendimiz Mekke'den çıkarken Son dönemeçte artık oraya döndükten sonra bir daha Mekke'yi göremeyecek e, yüksekte, yüksek bir konumda Mekke'ye geri dönüyor. Ve diyor ki ey Mekke bana yeryüzündeki en sevimli yer sensin. Beni senden masalardı vallahi seni hiç bırakmazdım diyor. E, bütün sahabe öyle yani Medine'ye hicret etmek onlar için oh oh ya işte bahçeler var bağlar bahçeler var bir değişiklik olsun bakalım macera olsun falan böyle bir şey değil yani böyle e, siz söyleyin hani güle oynaya böyle gitmediler onu bilelim çünkü bugün bazen konuşuyorum bilhassa gençlerle arkadaşlar fedakarlıklar çok zor geliyor çok zor geliyor ama unutmayın bakın Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor Bakara suresinde bir ayet diyor ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Şimdi ayet numarasını hatırlamıyorum bakarsınız yazın Google'a size söyler. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ankebut suresinde bundan sonraki surede arkadaşlar hemen ikinci ayet. İnsanlar iman ettik deyince biz onları bırakacağız ve hiç imtihan etmeyeceğiz mi zannediyorlardı. İman hayatınız boyunca hayatımız boyunca her gün imtihandan geçer imanımız. her imtihanı aştıkça imanımız kökleşir, derinleşir. Yani adeta bir bitkinin toprakta işte taşları, ne varsa engelleri aşarak böyle milim milim ilerlemesi gibi sağlamlaşır. 86. ayet. Wa ma kuntu tarru an yulqa Hem sana kitap indirileceğini ümit eder değildin sen. Yani peygamber efendimiz. İşte bir son peygamber gelecekmiş o inşallah ben olurum hele bir hazırlanalım okuma yazma öğrenelim biraz ilim okuyalım biraz o hoca bu hoca neyse işte e, kitap bilenler eski dinleri bilenler onların e, önlerinde diz çökelim böyle bir projesi, böyle bir çabası var mıydı peygamber efendimiz? Veyahut da peygamberlik ona tevdi edildiğinde yani bu Cebrail tarafından açıklandığında gelip ona ilk vahiy sırasında eve dönerken evet yaşasın yani şu beklenen son peygamber benmişim mi dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa dehşete kapılarak mı geldi bunları hatırlayın. Ümmi idin velakin rahmeten min rabbike. Ve lakin Rabbinden bir rahmet olarak indirildi. İşte geri gelmen de öyle ümit edilmezken, çünkü Mekke'den nasıl kaçıyor kaçıyor mi? nasıl hicret ediyor peygamberimiz arkadaşlar? Korkarak, gizli saklı, saklanarak, tedbirler alarak, yani hiç hayal edebilin ve Mekke'den hicret eden herkes malını, mülkünü orada bırakarak gitti arkadaşlar. Onlara el koydular, o mala, mülke el koydular akrabaları, Mekke'de kalan müşrik akrabaları. Kimisi öldürüldü, kimisi yaralandı hicret sırasında, kimisi takip edildi, yakalandı, üstünde ne varsa hepsini onlara vererek veya Mekke'deki mallarını sakladığı paralarını onlara vererek canlarını kurtardılar. Yani büyük bir tehdit altında ve hani... Öyle bir çıkıyor ki ya ondan öncesini düşünün muhasara altına alınmışlar, açlık yaşamışlar, işkencelere maruz kalmışlar. Hani böyle bir yere 8 sene sonra orayı fetheden bir kumandan olarak girebileceğini peygamberimiz hayal edebilir mi yani? İşte müjdeliyor ayetler onu. Ee, sen nasıl ki peygamber olacağını ümit etmiyordun. Böyle bir beklentin yoktu. Geri gelmen de öyle ümit edilmezken mahza Rabbinden bir nimet olarak... Vuku'a gelecektir hela tekkunen ne zahir kafiri O halde sakın kafirlere zahir olma cemiyetlerine katılıp küfürlerine kuvvet vermekten korun arkadaşlar arkadaşlar hiçbir hedef için müminler bırakılıp kafirlerle işbirliği yapılmaz müminler bırakılıp diyor Kafirlerle işbirliği yapılmaz. Çok tehlikeli. Feleyesud dunneke an ayatil ve sakın o kafirler seni Allah'ın ayâtından çevirmesinler. Maziye ve bir de tabii cemiyetlerine katılıp dedi. Yani onların kalabalıklarına, onların zenginliklerine, onların işte hep herkes hepimiz bir şeylerine imreniyoruz arkadaşlar. Kimimiz o imrenmenin farkına varıyor. Tövbe, estağfurullah ya Rabbim diyor. Gözünü tekrar müslümanlardan tarafa çeviriyor. Bakın, velate muddenna aynayki ila muhammed ta'na bihi zehrat el hayat ed dunya linftena Kendilerini imtihan etmek için onlara verdiğimiz dün başkalarına yani o iman etmeyenlere verdiğimiz dünya nimetlerine gözünü dikme diyor ayet-i kerime bize. Yani onu o mallarla, o makamlarla, o işte böyle şey müreffeh hayatlarla biz onları imtihan ediyoruz. Sen de onlara gözünü dikerek, onlara imrenerek yani o yaşantılara imrenerek efendim sakın gözün onlardan tarafa kaymasın. Sakın onların cemiyetlerine katılıp küfürlerine kuvvet verme. Onları destekleme, küfürlerine kuvvet verme. فَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ Sakın o kafirler seni Allah'ın ayetlerinden çevirmesinler. Maziye ve istikbale ait bu haberler, bu vaatler, Kasas suresi ya hani geçen kıssalar için söylüyor. Bu emirler, bu nehiler hep Allah'ın ayetleridir. Bunların ba'de ma unzilet ile sana indirildikleri demden sonra tebliğinden, Tatbikinden sarf nazar ettirmesinler sakın seni. Yani sana Kur'an verildi, sakın ha o Kur'an elindeyken Kur'an'ı bırakıp da Allah'ı inkar edenlere verdiğimiz üç kuruş için onlara hayran olup onların kalabalığına, onların şatafatına, onların efendim, kibarlığına mesela bazen benim de imrendikleri, imrendiğim tarafları olabiliyor. Hemen fark ediyorum yani defalarca anlatmışımdır bunu. Hatta ne olur e, muhitlere takılmayın yani Sultanbeyli otobüsü ve Fenerbahçe otobüsü diye bir sembolize etmişimdir onu. Yani kimlerle beraber olmak e, nefsinin hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor bunu arkadaşlar. Ved'u ila rabbik, Rabbine davet et. Herkesi ona ibadet ve tevhide çağır. Velatekunen تَكُونَنَّ مِنَا <الْمُشْرِكِينَ> Sakın o müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهًا <آخر> Allah'ın yanında diğer bir ilaha sakın çağırma. Allah yanında diğer bir ilaha sakın çağırma. Yani hiçbir şeyi Allah gibi görme. İnsanları e, asla e, Allah gibi Herhangi bir şeyi sevme, Bakara suresinde de geçiyor, bu Ali İmran suresinde de geçiyor arkadaşlar. Kalbimizde en üstün sevgi Allah'ın sevgisi olması gerekiyor. Bu şirkten korunma konusunda Esma-i Hüsna çok ciddi bir rehberlik yapar bize arkadaşlar. Esma-i Hüsna'yı bileceksiniz, öğreneceksiniz ve o sıfatları Allah'tan başka hiç kimse için o şekilde kullanamayacağınızı bileceksiniz. Bunun için Esma-i Hüsna müellifleri şöyle bir formül üretmişler. La ilahe illallah tevhid cümlemizdir bizim biliyorsunuz arkadaşlar. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır. İşte oradaki ilah isminin yerine Esma-i Hüsna'dan hangisini koysanız olur diyorlar. La alime illallah. Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur. La fetaha illallah. Allah'tan başka her kapıyı açan yoktur. La hakime illallah. Allah'tan başka her yaptığını hikmetle yapan yoktur. E, la efendim bütün yani bütün esma yusnunun hepsini oraya koyabilirsin. La rahmane illallah, la melike illallah. Hepsini yani bütün her şeye sahip olan Allah'tan başka her şeye sahip olan her şeyin sahibi olan asla yoktur. Yani dolayısıyla hiç kimsenin önünde arkadaşlar ona ilahlık çağrıştıracak şekilde eğilmeyeceğini anlarsın iç dünyanda. Ve Allah'tan başkasından, Allah'tan bekler gibi bir şeyler beklenmeyeceğini anlarsın. Daha detaylara inmek istemiyorum. La ilahe illahu başka ilah yok ancak o var. Kullu şeyin halikun illa vecihe onun vecihinden başka her şey helakte. Yani onun zatından başka her şey, her mevcut hattı zatında mağdum demektir, yok demektir. Bunu da nerede işliyoruz? Cuma günleri Fatiha tefsirinde işliyoruz arkadaşlar. Allah'tan başka her şey bizatihi yoktur. Ne demek bizatihi yoktur? Yani ben varım ama benim varlığım bizatihi değildir. Yani ben kendi varlığımı kendim temin edemem ve kendim sürdüremem. Ancak Allah'ın ikramı sayesinde ben var oldum ve ancak Allah'ın ikramı sayesinde benim varlığım devam eder. Onun için bizatihi var olan yani varlığının devamı için kendi dışında bir şeye muhtaç olmayan ki bu da Samet ismidir Rabbimizin sadece Allah Teala'dır. Çünkü ondan masivasının vücudu zatî değil, zatî değil, vacip Teala'ya müstenit olduğundan, Allah Teala'ya bağlı olduğundan her an kabili ademdir. Her an yok olabilir Allah dışındaki her şey ve fenaya müheyya olmakla yani yokluğa hazır olmakla haddi zatında yok demektir veya yok olacaktır. Ancak O yani bir tek Allah Teala zatında hayyukayyum Vacibul vücuttur. Çoğunun ihtiyar ettiği mana budur. Diğer bir manaya göre yani kullü şeyin halikun illa vecih'e. Onun vecihi zat dışında, onun zatı dışında her şey helak olacaktır ifadesinin e, diğer bir yorumu vecih kast ve teveccüh olunan cihet manasına olarak onun yüzünden yüzü yani çünkü vecih kelimesi yüz anlamına da geliyor. Yani onun rızası kastolunan cihetten madde her şey helaktedir demek olur ki ahiret naiminin fani olmadığını anlatır. Yani e, Allah Teala'nın rızasına uygun olan hedefler dışındaki bütün hedefler helak olacaktır. Allah Teala'nın rızasına uygun olan hedefler nelerdir? Yaptığımız şeyleri ahireti düşünerek yapmak işte bölümün başında söylenen söylendiği gibi. Bir de her şeyin Allah'a muzaf olan vechi ilmi ilahideki sureti hakikiyesi demek olur ki her şeyin Allah'a rucuğu bununladır. Burası da çok çok önemli arkadaşlar diyor ki her şeyin Allah'a muzaf olan vechi yani Allah katındaki e, görünümü. Biliyorsunuz insanların, bizlerin yani arkadaşlar bir bu görünümümüz var. Dünyadaki görünümümüz. Bir de hakiki. Bu bizim ee, dünyevi suretimiz. Öyle diyelim. Bir de bizim hakiki suretimiz var. Tasavvufta bunun üzerinde çok durulur. Hatta bir ara rüyalarla ilgili bir yazı yazmak için biraz karıştırmıştım rüya konusunda Rüyamızda gördüğümüz hayvanlar, bizim kendi karakterimizin temsilleridir yani kurt gördüğümüzde kurt karakterinde bir şeyler yaptığımız konusunda bir nefsimizin kurt mahiyeti kazandığına dair bir ikazdır işte yılan gördün biz onları hep başkalarına yorarız yılan gördün işte bir düşmanın var kurt gördün işte şöyle neyse efendim aslında onlar nefsimizin görünümleridir nefsimizin o günlerdeki görünümleridir o konuda ruhumuz bizi ikaz etmektedir. Meleği i bizi ikaz etmektedir. Ee, i̇lm-i ilahideki sureti yemiz var bizim arkadaşlar. Bu da bu sureti yemizi güzelleştirmek için abdest ve namazın son derece belirleyici yeri var arkadaşlar. Yüzlerin simâhum fî vücûhihim min eferi s ait ayet-i kerimedir bu. Fetih suresinin son ayetinde geçiyor. Onların yüzlerinde secdeden bir iz vardır diyor allah Teala. Biz birbirimize baktığımızda fiziki tarafımızı görüyoruz. Peki melekler bize baktığında ne görüyor? Diğer metafizik varlıklar, mesela şeytan bize baktığında kendinden bir parça görüyor mu? Kendine benzeyen bir tarafımızı görüyor mu? Ha ben bunu buradan yakalarım. ...dediği bir yer var mı suretimizde? Bunları bununla da yorumlanabilir diyor. Lehul hükmü, hüküm onun başkasının değil... ...ondan başka hükmü hükümet... teşri ve taknin yapmaya kalkışanların hepsinin hükmü bozulur... ...ancak onunki bozulmaz. Hüküm Allah'ındır, hüküm ona aittir. Her kim ki Allah'ın hükmünü bir tarafa bırakarak... teşri yani şeriat, kural koyma taknin kanun üretmeye kalkarsa onlar bozulur çünkü illaki bir şeyi eksik taraf bırakmıştır Sistemin, sistemde illaki bir boşluk olmuştur bozulur ancak onunki bozulmaz ve ileyhi turcaun ve hep ona irca olunacaksınız. Hepiniz ölümünüzden sonra onun huzuruna götürülecek, muhakeme olunacak. Ona göre cezanız, mükafatınız neyse alacaksınız. İşte bütün kıssaların ahiri, çünkü Kasas suresinin son ifadeleri bunlar. İş bu, ileyhi ve ileyhi turcaun hükmüdür. Kimin haddinedir ki bu hükme boyun eğmesin diyerek bitiriyor Elmalı Hamdi Hazır Merhum. Bu bölümü arkadaşlar. Bundan sonra Ankebut suresi var. Ankebut örümcek demek biliyorsunuz. Ve bu surede sadece burada geçen bir benzetme yapılıyor. Ee, efendim Allah'ı bırakıp da Allah dışında kendisine bir takım dostlar edinenlerin durumu örümceğe benzetiliyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçiyor. Biz de o bölümü tercih ettik bu sebeple. 41-45 ayetleri arası inşallah kısa bir bölüm bir haftada e, okuruz inşallah. Arefe günü ders yapmayı düşünüyorum Allah'tan bir mani olmazsa. E, i̇nşallah ondan sonra bunu da yaptığımızda dediğim gibi beşinci cilgide e, şöyle bir gözden geçirmiş olacağız sizlerle birlikte. Allah'a emanet olunuz. E, Cenab-ı Hak zorluklarınızı kolaylıklara tebdil etsin. E, bizlere her zaman arkadaşlar e, dikkatimizi günlük olaylarla dağıtmadan Asıl hedefin ne olduğunu, biz nereye gidiyoruz ve oraya ne götürüyoruz? Bizi ayağımızdan, paçamızdan, kolumuzdan, işte e, boynumuzdan, sırtımızdan yakalayıp kendisiyle uğraştırmaya çalışan e, günlük olaylara gömülmeden, onların içinde boğulmadan, tabii ki onları da, İdare edeceğiz. Oradaki görevlerimizi de yerine getireceğiz ama asıl hedefin yani güneşin, ilahi nurun önümüzde olduğunu ve oraya doğru yürüdüğümüzü hiç unutmadan ilerlemeyi nasip etsin Rabbimiz. Zilhicce'nin bugünleri de hepimize mübarek olsun. Rabbim dualarınızı hatırlatsın inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.